Bakad, faza faza âzîma. اما بعد, fâinna âslâq al hadîf kitab-ı Allah, vâkîr al hedi, hedi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, vâşer al umuri muhdeftatıha, vâkla muhdeften bidâğa, vâkla bidâte zâlala, vâkla zâlalaîn fi Sabır, ne manaya geldi mi? Neydi sabır? Hatırlamıyor muydunuz talebileri? Ne yapmak? sabır hapsetmek tutmak demek ki nefsi tutmak hapsetmek neyden tutuyorsun nefsi neye hapsediyorsun? günahlara karşı hapsediyorsun. Günahlara yenilmesine engel oluyorsun evet ibadetleri yapmaya karşı duruyorsun ondan gevşememesi için onu tutuyorsun bir de musibet allah Allahu Teala'nın takdir ettiği şeyler yani sabır üç şey olur demiş. Şimdi kalmış olduğumuz Suheyb hadisinden devam edelim. An Suheybin radıyallahu anh enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem talim. Suheyb radıyallahu anh'ı anlatıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Kâne melikun fî men kablekum. Aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Diyor ki sizden önce bir ne vardı? Melik. Bir kral vardı. Ve kâne lehu sahir. Ve onun bir sahiri vardı. Yanında bir silbaz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 Rahip. Geçmiş dönemlerden. İstiyorsanız şu camı da açabilirsin. Ben bırakacağım. İçerisi Şu. Şu. Aran. var? Açalım. فَقَعَدَ اِلَيْهِ Bu, bu delikanlığı, bu rahibin yolu üzerinde olan rahibin yanına gidiyor, oturuyor, sözünü dinliyor, ne anlatıyor? Kulak veriyor. وَكَانَ اِذَا اَتَسْتَعِرَ مَرَّ بِرْرَٰهِمْ Sihirbazla büyücü her gittiğinde o rahibe ne yapmaya başlıyor? Oturup yanında bir şeyler öğrenmeye başlıyor. وَقَعَدَ اِلَيْهِ Bir gün oturuyor. فَاِذَا اَتَسْتَعِرَ وَرَبَهُمْ Sihirbazın e, rahibin yanına oturuyor. Dinliyor onu. Rahibin yanından çıkıp sihirbaza gittiğinde de diyor aleyhissalâtu vesselâm sihirbaz bunu ne yapardı?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 Burada olduğunu söylemedi. Ailene geri gittiğinde, ailene döndüğünde dedi de ki diyor sihir öğrendim, büyüğü öğrendim. Bu büyücü ne yaptı beni? Geciktirdi, tehdit ettirdi. Beni avı koydu. Febeynemâ hu alâ zâlik iz etâ alâ dâbbetil azîmetim kad habestin nâse Bir gün yolda yürüyor. Bu delikanlı. Mutat olarak gidip geldiği yolda yürüyor. Bir de bakıyor ki yolun ortasında devasa bir ne var?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 Şimdi hemen devamında anlayacağız. فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالٍ Elle bir taş alıyor diyor ki in اِنْ كَانَ rahibe الْرَاهِبَ اَحَبَّ min مِنْ اَمْرِ سَاحِرٍ فَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةِ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسِ Diyor ki, Ey Allah'ım! Şayet senin katında bu rahibin durumu sana daha sevgiliyse sen onun daha çok seviyorsan eğer onu bu büyücüden daha çok seviyorsan benim attığım bu taşla diyor. Ne yap? Bu hayvanı öldü ki insanlar ne yapsın yoluna devam etsinler. Böyle cevap. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَ النَّاسِ Taş alıyor, atıyor. Ve hayvan ölüyor. Ve insanlar yoluna devam ediyorlar. فَأَتَرْ رَاهِبَ فَأَخْفَرَهُ Tabi delikanlı hemen rahibe geliyor. Yaşanan Başından geçen olayı haber veriyor.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 sen diyor başına bir musibet ve bela gelirse sakın da benim yerimi gösterme benim kafma <gülüyor> ifşa etme. Ve can algulam yibrug alkma ve albrasa ve yudaul nas min sair Deri hastalı olan, abras olan, baraş olan görürsünüz bazen böyle delisi. Ne olmuş böyle sedef değil, böyle beyaz beyaz olmuştu böyle artık vücudunda sanki böyle. E, güzemli. Yani cüzdanlı gibi dedi geldim. Ve bu hastalıkları ne yapmış bu şey bu çocuk? Dua ediyor Allah'a ve Allah Teala onun duasını kabul ediyor, tedavi oluyor. Şifa ve diğer hastalıkların tümünden. Fe semi'a jalisun lil Bu meşhur kralın da yanında oturan yanına girip çıkan bir arkadaşı var. Bu da kör olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Duyuyor mu? Böyle bir delikanlı var. Dua ediyor. Allah Zala bunun ne yapıyor? Duasıyla kabul ediyor. Kör diyor, Allah şifa veriyor. فَأَتَاهُ بِهَدَاءَا كَثِيرًا Hemen gelip güzel böyle hediyeler getirerek bu delikanlıya. فَقَالَ مَا هَاهُنَا leke اَجْمَعُوا in anta شَفَيْتَنِي Diyor ki, sana bu getirdiğin her şey senindir şayet bana şifa verirsen. Diyor kence. Bu kralın yanındaki neyi? Arkadaşız yanına girip çıkan kimse. Ne diyor delikanlı? Hemen yani tamam gel otur tedavi ederiz. Bizde rahatsızın <gülüyor> şifası var, kötü var. yok. Allah'ın kulu diyor ki: İn ni la işfi ahaden, İn ni la işfi ahaden. Ben kimseye şifa veremem. Ben şifayı veren ben değilim diyor. <gülüyor> İnna ma yeshfi Allahu Teala, İnna ma yeshfi يَشْكِ اللّٰهُ تَعَالَى Şifa'ı öğren Allah'tır. فَإِنْ آمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالَى دَعَوْتُ الله Şayet Allah'a iman edersen çünkü mümin değil toplum müşrik kafir فَإِنْ آمَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ فَشَفَاتِ Allah'a iman edersen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 Aleyke basaruk. Sana diyor, gözlerini kim iade etti? Ne oluyor? Yani? Diyor ki, Kâle Rabbi, Kâle Rabbi, Rabbim. Kâle, Ve leke Rabbun gayri, sen, Benden başka Rabbim var mı senin? Diyor. Kâle Rabbi, Ve Rabbuke Allah, Evet, benim ve senin Rabbin olan Allah. أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. Kral arkadaşlar bak kral ne yapıyor? Kendisine inkar edince tehdidi ona davet edince ona zulm diyor, Allah ediyor ta ki kendisine o çocuğu gösterene kadar, yerini gösterene kadar. فجاء بالغلام فقال له الملك hemen delikanlı getiriliyor krala. Kral ona diyor ki Ey buney, قد بلغ من سحرك ما تُبْرِئُ diyor ki, ey delikanlı, sen ne yapıyorsun? Hastalara iyileştiriyorsun, körleri iyileştiriyorsun, e falanca falanca hastalıklara tedavi ediyorsun. Yani sen sihir yapıyorsun ve sihrinin bir sonucu olarak bunları yapıyorsun diyor. Sihir olarak razı değil milkunuklar. Şükrat diyor ki, fakat inni la ashfi ahadan, inni la ashfi ahadan. Ben kimseye şifa veren değilim, veremiyorum, vermem. İnnemâ yeşfillâhu ta'ala Şifayı Allah'a veren azâfır. Feâkâdâhu felem yezellü <gülüyor> azzîbuhu hattâ dellü alel râhib. Tabi kral ne yapıyor? Melik çocuğa zulmediyor. Ta ki rahibin yerini çocuk gösterince edek. Feci'e bin râhib fekîle lehu irci'an dinik. Râhib'e de diyor ki dininden dön. Fe ebâd Rahim kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar imtihanı. Ne ağır imtihanı. Bir gelecek biraz sonra. Neler geliyor başına bu gencin, bu delikanları. Feda'a bil minşâr. Hemen melik ne, ne ne istiyor? Bir tane testere. Favud'i'al minşâru fi nafraqi râsihi. Bu rahibin başına ne yapıyorlar? Ortasına testereyi koyuyorlar. Feşakka'hu hatta veka'a şikkâh. Bu rahibin başının ortasından itibaren bütün vücudunu ortadan ikiye bu melik ne yapıyor? Tesareyle kesiyor. Ta ki rahip adam ikiye bölünüyor. Bir tarafı sağa, bir tarafı sola düşüyor. Şimdi sıra kime geldi? Çocuğa gelmedi daha. Melik'in arkadaşına geldi. Gözleri görmüyorken iyileşen. فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعَنْ د۪ينِكَ Dedi ki, denildi ki o kralın, melik'in arkadası. اِرْجِعَنْ <gülüyor> د۪ينِكَ <gülüyor> Dininden dön. Biraz sonra vaktimiz yıkarız birer hadislere geleceğiz. Sizden öncekiler diyor, demir taraklarla ne vardı? Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Demir tırnaklarla taraklarla dinlerinden dönmesi için. Yani imtihan olunmadan intihana maruz kalmadan la ilahe illallah deyip mümin olduk deyip bırakılacağınızı mı zannettirecek Allah'tan değil mi? Evet. Yani sen altının bile altın olabildiğini anlayabilmek için ne yapıyorsun onu? Ateşe bütüyorsun, intihan ediyorsun, yakıyorsun. Ondan sonra altın oldu Herkes iddia ediyor. Sabırlıyım, takvalıyım, abidim, ilim talebesiyim, haramlara hiç bakmam.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 sondan enfer sonra sonra onlara en çok uyanlar benzerler sonra onlara çok en çok uyanlar benzerler. Ya ne yaptık da başımıza bu geldi? Bütün mal kaybettik. Ya bizim başımıza gelecek miydi bu çocuğumuzu kaybettik. Ne yaptık? Ne? Niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? yani insanlar çok durasızdı değil mi? Halbuki iman. Sabır gerekiyor işte arkadaşlar. Muhammed nebe rahimehullah da bu hadisine yapmış sabır bastınız demiş. Tabii bu bu da Eba, Eba ne yapıyor? Kabul etmiyor. Kendisine sunulan dininden dönme isteğini. فوضع hatta şıkah. Aynı operasyon buna da uygulanıyor. Ortadan ikiye testereyle kesiliyor. ثم جاء geliyor. Çocuğa da aynı şey söyleniyor. Çocukta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 bir şeyi söylemekle imtihan olunuyorsan ve insanlar da sana bakıyor seni görerek, senin peşinden uyup, o küsüre gireceklerse İmam Ahmet gibi. Buradaki delikanlı gibi ne yapacaksın diyorlar. Aklını sağlısı olsun. İmam Ahmet'in de ambele on tane cellat getiriyorlar böyle. Hurma küçükte öyle vuracak adamlar. Niye on tane? Diyorlar ki çünkü bir tane vurursa bir kişi vurursa o sopayı alıp vurmağın yaprağını alıp kolu ağrır, yorulur. İlk vuruş, son vuruşlar ilk vuruş gibi olmaz, değil mi? On tane adam geliyor, Suriyelendik. Diyor ki bir tane cellat, vallahi işaet, Ahmed'e vurduğum diyor o darbeleri. Fila vursaydım, fil ne vardı diyor? Bu şey yıkılır, Tabii imam Ahmed'i tanımıyor da bayılıyor, kılıyor yine. Kendini hatırlıyor. Kaldırıyorlar yeniden. kaldırıyorlar yenden. Bir gün bir öğrencisi geliyor, ey imam. Ya diyor. Yani bak falanca falanca falanca bu işten sıyırdı. Yani mukrah olduğu için zor olduğunu söyledi bunu. İmam Ahmet diyor ki hapishanenin camından dışarı bak. Öyleyse bir baktım ki binlerce insan eline almış sayfeleri, yaprakları, kağıtları ellerinde kalan İmam Ahmed'in Kur'an mahluktur demesini bekliyorlar bekliyor ki yazsınlar.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 Düşmemesini engelliyor. Şimdi bu genç de kabul etmiyor. Kralın cezası ne olacak bakalım? فَدَفَعَهُ إلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِذْهَبُ بِهِ إلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَصَعَدُ بِهِ الْجَبَلُ. Diyor ki, falanca daha götürün bu delikanlıyı diyor kral emre diyor, ferman veriyor. O dağın en tepesine çıkartın. فَإِذَا بَلَغْتُمُ ذِرَى وَتَهُوَ O dağın en tepesine çıktığınız zaman in andinihi dininden dönerse güzel olur diyor Kabul ederiz ve illa onu oradan ne yapın atın tepeden yüksekten zirveden dağdan yuvarlayın aşağı imtihana bakın Allah'ım bihi fasaidu bihil allahummek finihim allahum bana yet diyor. Dilediğin şekilde mesiyetin dahilinde onlara karşı bana kafi ol. Beni kurtar, beni koru. اِنَّ اللّٰهُ يُدَافِيُ عَنُ الَّذ۪ينَ Allah-u Teala imade edilir ne var? Kur'an-ı Kendine ne diyor allah Teala? Müdafaa eder, savunur, korur. Allah-u Teala yine duasını kabul ediyor. فَا رَجَّفَ دِهِمُ الْجَبَلَى Dağ bir sallanıyor. Onun yanında onu götürenler hepsi kral adamları dağdan düşüyorlar. وَا جَاءَ يَمْشِي اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ Delikanlı dönüyor. Delikanlının gayesi çok büyük. İnsanların hidayete ermesi. Dağdan geliyor, dönüyor yine kralın yanına geliyor. Melikin yanına geliyor. Melik ona diyor ki ile مَافُو اَيْلَا ne oldu? فَقَالَ كَفَانِيهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى Allah diyor bana yetti. Allah bana kafi geldi. Allah beni kurdu. Tabi Melik adıyor bunu. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَا اَحْمِلُوهُ fi قُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحَرِ Diyor ki bu sefer bunu denizin ortasına götür. İyemi'ye bindirin denizin ortasına götür. فَا اِنْ رَجَعَ عَنْ Dihninden dönerse geri getirin, kabul edelim. Dihninden dönmezse onu denize ne yapın? Ortasına atın. فذهبوا bihi fekal <messizlik> Allahümme kfinihim bimâşid Aynı duayı. Allahım bana et. Bana kâfi ol. Beni bunlardan koru. فَنْكَفَأَتْ بِهِ مُسْتَف۪ينَتُ فَغَرِقُوا Gemi birden alabora oluyor ve hepsi boğuluyorlar denizde. Koca ehemşi iler melik yine krala dönüyor. Taqala lahu'l-melik ma'fu ila bi ashabik. Enden ne karar oldu? Mesirena geldin. Taqala kafa'nihumu Allahu ta'ala. Allah bana etti. Allah beni korudu. Taqala lil-melik teji melike. Bak yani yani innaka lesta sen falan yuldramas. Bunu bir kere diyor Peşinen kabul et. Innaka lesta biqatili. Ene tabe Öldüremezsin. Buna gücün Hatta bihi. Sana emredeceğim şu şeyi yapınca dedik, in olgunamaz. Tek bir çözüm var. Onu diyor sana şimdi ben öğreteceğim. Kala ma huwa soruyor nedir? Kala tozmaun fi İnsanlar diyor büyük boş bir arazi toplayacaksın. Vatasslu bini ala Beni diyor hurma kütüne bağlayacaksın. Hurma kitene bağlayacaksın beni. ثُمَّ قُلْ سَحْمَنْ مِنْ كِنَانَت۪ي Sonra da benim ok kılıfımdan, ok kılıfımdan bir ok çekeceksin, alacaksın. ثُمَّ دَعِرِ سَحْمَا fi كَبْتِ الْقَوْسِ Oku yayını ortasına yerleştireceksin. ثُمَّ kul, Ve diyeceksin ki, بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ Ne diyeceksin diyor? بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ Bu çocuğun, bu delikanlının, Rabbi olan Allah'ın adıyla. Diye atacaksın, beni öldüreceksin. Tüm ben mermiyi ondan sonra diyor, fırlat. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin. Yani uğraşma, denize daha çöleflen. Fajama sa'idin ala Kral onun dediğini yapıyor. Jama nasala sa'idin waqid. bir, kara parçasında bir boş arazide bir yerde topluyor ve hurma kütüğüne böyle iyice bağlıyor. Onu böyle hani derdi ya, Rab diyeliyor yani. ثُمَّ أَخَرَ سَحْمًا مِنْ Sonra çocuğun ok kılıfından oku alıyor. ثُمَّ وَدَعَ سَحْمًا ف۪ي كَبْتِ الْقَوْسِ Sonra alıp oku, yayın tam göbeğine tam ortasına koyuyor. ثُمَّ قَالْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَمْ بِسْمِ Bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla bir ok atıyor. Fıvka saçmıyor, fi cıdğihi. Çocuğun şakağına ok ne yapıyor? Şak diye giriyor. Fıvdağı yedeho fi cıdğihi fmat. Çocuk elini şakağına koyuyor. Tabii kan kaybolmuyor, o da kan akıyor ve o çocuk ölüyor. Tabii bunu seyreden insanlar var, kural insanlarını toplamış. Çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla demiş. فَقَالَ النَّاسِ Rabbil بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا Rabbil الْغُلَامِ Bu çocuğun Rabbine ne yaptık? İman ettik. Bakın arkadaşlar çocuğun imtihanı var. Bu çocuk imtihan oldu. Rahil imtihan oldu. Kralın yanındaki adam imtihan oldu. Ve hepsi dünyadan ayrıldılar. Şimdi insanlar imtihanı olacak. Hepsi sabır diyor bak. sabır azre'ye gelecek. ilk anda olan arkadaşlar. Fa maliku fe qila lahu ara'ayta ma kunta vallahi nazala şey? sakındığın şey bak başına geldi gördün mü diyor. El krala. Fa amana al-nas. Ne yaptın insanlar? Fa amana al-nas. İnsanlar iman etti. İnsanlar iman فأمر بالأخدود بأفاهي السكك فخدت وأضرم فيها النيران هاريول بشنا مرنعش بياركاد أخدود أخدود أصحاب الأخدود دي ما هذا نزمه؟ ماذا نزمه؟ للسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود Amme cüzünde bir sure Uhdud ashabından bahsediyor. Onun bu olduğu da söylemiyor. Her sokağın başına bir ne açılıyor arkadaşlar? Uhdud. <gülüyor> Endek, çukur. Ve i̇çine ateş yakılıyor. Başlıyor kaynatılmaya, ateş yanmaya. Ve kâle ve men nem yerci an dinihî teukhîmû Diyor ki, adamlarına. Kim dininden dönmezse onu buraya atın. ya ona deyin ki hadi atla. Atla denilir. Fefealu <gülüyor> hatta ca'et imra'atun ve ma'han sabi' Bu aynen bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ateş yakılıyor. Ta bir kadın geliyor. Herkes atılmış. Bir kadın kalmış. Bir de kadının kucağında neyi var arkadaşlar? Çocuğu var. Kadının çocuğu var. Kadının çocuğu var. Fetaka'a aset entaka'a fiha. Kadın şöyle ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gidiyor yani. Korkuyor. Kadın korkuyor. Fekâle lehel gulâm. Hemen o sabi çocuk. Allah dilediği zaman ne yapıyor? O bile konuşturuyor. Öyle. Yani iman meselesi. Onu duymak da iman meselesi. Sahabeler diyor biz, dediğimiz yemeğin Allah'a tesbihini ne yapardık? Duyardık diyor. Yemek diyor tesbih ediyor. Onu duyuyor yani. Çocuk diyor ki Ya Ummah Ey anacım Isfari Isfari Sabret Fe inneki alel hak Sen Zira sen anneciğim Hak üzerindesin Ve bu kadın Sabrediyor, çocuğu da birlikte Oraya atılıyor Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar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 Sinan ile olan cihattan daha eftaldir. Beyanla yapılan cihat. Ne demek? Sinan. Ne demek arafi? Sinan. Kılıç demek. Silah. Diyorlar beyan cihadı silah cihadından daha önce geldik. İkisi de cihat. Bakın ikisi de cihat. Yani normal kılıçla da niye cihat yapıyorsun? Allah'ın kelimesini la ila illallah yücretmek. Karşındaki müslüman etmek için. Beyan, açıklama, tevhid, tebliğ cihadı o da aynı Allah'ın kelamını ne yapmak için? Yükseltmek için. Diyor ki, Şeyh Sallallahu Aleyhi Vahiyymin Rahimahullah ki bazıları bu büyük alemlere de bu sekfayı verdiklerini iddia ediyorlar. Onun için ondan naklediyorum. Aynı şeyi Şeyh Abdülaziz Bin Bazı Rahimahullah da diyor. Diyor ki وَاَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ min مِنَ الْاِنْتِحَارِ hiیث يحمل آلات hani şu intihar eylemleri var ya diyor bak intihar olarak sınıflandırıyor hani, hani diyor onlardan bazıları üzerine patlayıcı malzemeleri alır yükler kafirlerin arasına girer onların arasındayken kendini patlatır kendini ve kafirleri öldürür. Ve böylece ne yapmış olur diye kendini öldürmüş, nefsini katletmiş olur. Ve şimdi hemen şu hadisi getiriyor, Usayyemin Rahimahullah, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, ''Men katale nefsehu'' Kim kendi nefsini öldürürse, kim kendini öldürürse, intihar ederse, ''Fe ve khalidun fi fî nâri cehenneme ebedel abidin. Bu kimse...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 kendilerini böyle bombaya sarıp sağda solda patlatmalarına bir ceza veren bir delik olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Diyor ki alemler, bu genç bu delikanlı bir kere ne yapmadı kendisini öldürmeye bizatiy kendisini girişmedi. Yani kendisi kılıcı alıp veya işte e, yukarıdan atlayıp kendisini bizatiy kendisine yapmadı. Kendileriyle öldürmedi. Biz ne yapmaya iz ne, izin verdi? Kralın kendisini öldürmesine izin verdim. Bununla bombayı eline sarıp, üstüne sarıp, insanların arasında girip, kendi çekip, kendini öldüren insan arasında <gülüyor> ne var? Bu ona ne yapılmaz? Kıyas yapılmaz. Sonra bu delikanlı sadece kendi ölümüne ne yaptı? Sebebiyet verdi. Bunu yapan bombacı tipler insanlar hem kendinin ölümüne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 Ulema da nedir? Enliyat. Enliyat. Çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim asıl menhecimizin asıl esaslarından bir tanesi de nedir? Budur yöntemlerimiz, ilmi, dini anlayış biçimimiz. Bu dini böyle kendi aramızda oturarak şeyler istinbat ederek ne yapamayız? Çıkaramayız. Kurallar o Orkaya koyamayız. Hemen bundan sonraki hadisi alalım. Ondan sonra da e, bugünkü dersimize son verelim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem din ra'etin tepkii inda kabr. Merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir kadının yanından geçiyor. Tepkii inda kabr. Kabrin yanına oturmuş ağlayan bir kadının yanından Peygamberimiz geçiyor. Peygamberimiz diyor ki kadına اتاق الله اتاق الله Allah'tan korkun ey kadın <gülüyor> <gülüyor> yani sen Allah yazmış, dilemiş takdir etmiş senin bu yakının ölmüş vefat etmiş. etmiş. Artık ne? kabire gidip ağlıyorsun. Kadere bir şeyin var. Kabul mi var? İttak Allah'tan. Uzun ısırır, sabret. Tabi kadının ne demesi beklersiniz arkadaşlar? Kadın diyor ki, biley ifade böyle kötü bir ifade, yani şöyle bir ifade. Yani Şu demek, beni bırak. Yani seni ilendirmez hiçbir şey. Seni ilendirmez, beni bırak. Fakat kelam tuzabı şimdi geldi? Benim derdin bana yeter. Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Sen nereden bileceksin? Bırak beni diyor. Yani diyor devam et. Tabi ravi anlatıyor. Hemen diyor ki Kadın peygamberi tanımamıştı bilmedi. Bana diyor ki bir, Birisi geldi Söyledi o da Şey yaptı. Hemen tabi kadına Ne yapıyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Peygamber, innehu nebi diyor ki, o peygamber ne yaptın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe etek bâben salsın. Hemen kadın koşuyor peygamberin kapısına. Tamam, tamam. Fe lentezit indehû bevvâbin. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam, ravi bunu zikre Diyor ki kapıya geldi, kapıda hiçbir şey yoktu. Bekçi, korucu, kapıcı. Mütevazih. Aleyhissalatü vesselam. Fekalet Tüki "Lam a'rifke." Ey Nebi Aleyhisselam, seni tanıyamadım yani. Kusura bakma. Fekal "Tüki diyor. Aleyhisselam, "İnne'l sabru, inne'l sabru sabır ne zamandır? En de şokun ilk geldiği anda. Az daha önce söylüyoruz ya. Sabır ilk geldiği andır arkadaşlar. Kalbindeki o Allah'ın takdir ettiği şeye sabretmek. Farz olan kısım. Rıza Mustafa Razı olmak, her, her baba yiğidin şey değil yani. Başına musibet gelmiş, razıyım demek. Kalbiyle. Ama sabır, farz. Sabredeceksin. Peygamber ona öğretiyor, diyor ki اِنَّمَا sabr'u اِنْدَ صَدْمَةِ ula. Sabır, ilk geldiği an. İlk indiği an Bu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 Kapışmış adamın yakasına cami cemaatinden. Adamdan konuşuyor da konuşuyor. ya kardeş Birçen bir arkadaş söyledi işte yani. Farki meseleden. İki direkt arasında namaz kılınır mı kılınmaz mı? Kılınır namaz kabul olur mu olmaz mı? Tutmuş. Yani, diyor ki arkadaşlar bunlar bir tanesi tutmuş. İspakla konuşuyor. Bunlar konuşulur nefet değil. Sünneti beyan et ve yürüyor. Peygamber aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü Allah'tan kork ve sabret. Kadından bir tepki görünce biz o zaman ne yaparız? Yani biz mesela başında ne diyorsun kadın sen ya? Sana Allah'tan kork dedik ya. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam sesini çıkarmıyor. Çünkü biliyor o, orada artık başına musibet gelmiş. Canı acımış. Tens bir şey söyleyebilir. Değil mi? Davette bu çok önemli arkadaşlar. Davette Halim olacaksın, Selim olacaksın. Sünneti beğen edeceksin ve ondan sonra yoluna devam edeceğiz. Bu hadiste kalalım. Subhanakallahu mevihamdik. Eşhabu an la ilahe illa anfi. Estağfirullah ve turmhi laluhu.